Gözlerin efendiler efendisinde olduğu, kulakların onun Rabbinden gelecek haberi beklediği bir gün, efendiler efendisi yüzünde hüznün yerini alan tebessüm, müjdeli haberi vermek üzere Ebubekir ailesinin yanına gitti. Önce Ayşe validemize seslendi. Müjdeler olsun ey Ayşe. Allah Celle Celaluhu senin temiz ve berî olduğunu bildiren bir ayet indirdi. Bütün sıkıntılar geride kalmış ve Ayşe validemizin beraati bizzat alemlerin Rabbi tarafından verilmişti. Nur suresinin bir kısım ayetleri gelmişti. Çıktı dışarıya ve gelen ayetleri ashabıyla da paylaştı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ayetler bu iftirayı çıkaranların küçük bir grup olduğunu ortaya koyuyor... Ve aslında bu türlü olumsuzlukların da netice itibariyle hayırlara vesile olacağını anlatıyordu. Aynı zamanda ayetler böyle bir durumla karşı karşıya kalınca müminlerin haşa bu besbelli bir iftiradan başka bir şey değildir demeleri gerektiğini söylüyor ve olumsuzluklar karşısında tavır belirlemenin lüzumunu ortaya koyuyordu. Ayetler gelip de safları netleştirince ve aynı zamanda hangi gruba nasıl muamele yapılması gerektiğini bütün açıklığıyla ortaya koyunca Allah Resulü münafıkların propagandasına kapılarak aynı şeyleri söyleyen ashabdan bazılarını cezalandırdı. Zira mümin elde geçerli bir delil ve olaya şahit olan insanların olmadığı yerde önüne konulan bu türlü tuzaklara kapılmamalı ve iffetli kimselere dil uzatmamalıydı. Zaten konuyla ilgili olarak gelen ayetlerde bu husus sikredilmiş. Böyle yanlış bir rüzgara kapılanların yaptıklarının yanlarına kalmaması ve mutlaka cezalandırılmaları gerektiğini ifade etmişti. Resulullah da bu emri uyguluyordu. Aksi halde herkes bir diğeri hakkında bir şeyler üretir ve toplum içindeki ahenk bozulurdu. Fitnenin merkezinde bulunan ve durumu ahirete bırakılan Abdullah İbnübey İbnü Selülse bütün olup bitenlere rağmen, aynı pişkinlikle yoluna devam ediyordu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, fitneyi çıkaranları çok iyi bildiği halde, o gün bunları cezalandırmamış, onları adil mutlak olana havale etmişti. Çünkü gelen ayette onlar için Allah Celle Celaluhu ahirette büyük bir azap hazırladığını anlatıyor, o işin zatına bırakılması gerektiğini ifade ediyordu. Medine'ye saldırıp da Efendimiz ve Müslümanların kökünü kesme hayalleri kurarken aniden karşısında Allah Resulü ve İslam askerlerini görerek perişan olan ve itibarını kaybettiği yetmiyormuş gibi bir de Mamelek adına varlığını yitiren Haris İbni Ebi İdrar kızı Hazreti Cüveyriye'yi esaretten kurtarmak için yedeğini aldığı develeriyle birlikte Medine'nin yolunu tutmuştu. Maksadı ne kadar deve isteniyorsa onları vermek ve kızını alıp geri dönmekti. Nihayet Akik Vadisi'ne geldiğinde bunun için yanına aldığı develerine yeniden bakmaya başladı. İçi gidiyordu ve onlardan ikisini bir kenara ayırarak Akik Vadisi'nde bir yere gizledi. Yanında götürdüğü diğer develeri verip de kızını geri almayı dönerken de bu develerine tekrar kavuşup memleketine onlar üzerinde dönmeyi planlıyordu. Nihayet Allah Resulü'nün yanına kadar geldi ve ''Ya Muhammed, sizler benim kızımı esir aldınız. İşte onun fidyesi.'' diye seslendi. Efendiler Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem bir ay öncesine kadar ne hayaller kuran Haris'in bu halde gelişine acıdı ve kızını hürriyete kavuşturmaya mukabil kendisine takdim ettiği develere baktı önce ve ardından da ''Peki.'' ''Akik Vadisi'nde falan kuytu yere gizleyip de sakladığın iki deve nerede?'' diye sordu. Nutku tutulmuştu Haris'in. Onları saklarken yanında kimsecikler yoktu. Peki öyleyse bu develerin varlığını Muhammed Ülemi'nin nasıl bilebiliyordu? Yok yok, bu bir beşerin bilebileceği bir mesele değildi. Demek ki Muhammed Ülemi'nin gerçekten vahiyle hareket ediyordu... ...ve kısacık zamana sığıştırdığı... ...birçok sorunun ardından... ...ben de şehadet ediyorum ki... ...sen Resulullah'sın... ...dedi. Garip şeyler oluyordu. Daha düne kadar Allah Resulüne... ...meydan okuyan Haris... ...şimdi gelmiş... ...Efendimizin Resulullah olduğunu ikrar ediyordu. Zaman ne büyük müfessirdi. Demek ki... ...dün problem gibi duran nice mesele... ...zamanı gelince çözülecek... ...ve dişler sıkılıp da sabır kuvvetine dayanınca... ...nice problemler kendiliğinden verecekti. Haris'in ikrarı bununla sınırlı değildi. Ve daha sonra da... ...o iki devreye karşı içimde bir istek doğmuştu. Ancak buna Allah'tan başka kimse muttali olmamıştı. ...deyip huzuru risalette Müslüman oldu. Ukbasını kaybetmek üzereyken... Dünyası da zindan olmuştu neredeyse ama şimdi çok yönlü bir kazanç elde ederek geri dönüyordu. Öğretmek için yola çıktıkları sırada Kendilerine tuzak kurularak şehit edilen Asım İbni Sabit ve Hubeyb İbni Adi gibi Ashab-ı Kiram'a duyulan üzüntü Hala canlı duruyordu Allah'ın adını anlatmaktan başka hedefleri olmayan bu insanlara Tuzak kurulmuş ve hunharca hayatlarına kast edilmişti Hak ve adaletin yerini bulması gerekiyordu Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadece insanların kalbine hitap eden bir lider değil, aynı zamanda dünyevi işleri de organize eden bir otoriteydi. Zulme dur denilmezse başka zalimlerin de ortaya çıkması muhtemeldi ve Racide onları katleden Beni-i ve Beni-i kabilelerinin yaptıkları bu zulmün yerde kalmaması için Allah Resulü ashabından 200 kişiyle birlikte Usfan tarafına sefer düzenleyecekti. Gidilecek ve Beni İlihya'nın durumuna bakılacaktı. Şayet hala kin ve nefretleriyle birlikte hareket ediyorlarsa, hadleri bildirilecek, karşı çıkma cesareti bulamazlarsa da, en azından İslam'ın otoritesi kabullendirilerek geri dönülecekti. Medine'de yine Abdullah İbni Ümmi mektum bırakılmıştı. Efendimiz yine hedefini gizli tutuyordu. Onun için cürüf tarafına yöneldi, ve sırasıyla Gurab, Mahis, Betra, Yeyn, Suhayratü Sümam, Seyyale güzergahını takip ederek Asabı ı Kiram'ın şehit edildiği Usfa'na 5 mil mesafedeki Guran vadisine geldi. Resulullah'ın asabıyla birlikte yanı başlarına kadar geldiğini gören Beni Lihya'nın yapabileceği hiçbir şey yoktu başlarına nelerin geleceğini anlamış ve bundan sonra Hicaz'da tek otoritenin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem olduğunu anlamakta gecikmemişlerdi. Yapabilecekleri tek şey vardı ve onlar da çareyi dağ başlarına kaçmakta buldular. Burada iki gün kalan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ortalıkta kimsenin olmaması üzerine asabını gruplara ayırdı, ...ve onları farklı istikametlere doğru göndermeye başladı. Seriyyelerin de karşısına çıkan olmamıştı. Asabına döndü ve... ''Şayet biz Usfan'a inersek, Mekkeliler bizim Mekke'ye geldiğimizi sanırlar.'' buyurdu. Belli ki buraya kadar gelmişken bir mesaj da Kureyş'e vermek istiyordu. Daha sonra da hareket emri vererek... Asabi ile birlikte asabının şehit edildiği Usfana yöneldi. Vefa insanıydı ve Usfana gelir gelmez burada şehit edilen asabı için dua etmeye başladı. Allah'a yönelmiş, onlar için ondan rahmet diliyordu. Sonra da Hazreti Ebubekir'in başkanlığında 10 kişilik bir süvari birliğini Mekke tarafına gönderdi. Durumlarını kontrol ettirecek ve aynı zamanda bu hareketiyle Kureyş üzerindeki baskısını da arttırmış olacaktı. Kur'a Gamime kadar gelmişler ve onlar da kimseyle karşılaşmadan geri dönüyorlardı. Artık maksat hasıl olmuştu. Suçlular yaptıklarının ağırlık ve pişmanlığı içinde dağlara kaçmak zorunda kalmış, Hicaz'daki hakimiyetin müminlere ait olduğu kesin olarak tescil edilmiş, Allah Resulü'nün otoritesi de herkes tarafından kabullenilmişti artık geri dönülebilirdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, bizler Allah'a dönmeyi ana hedef haline getirmiş kimseleriz. İnşallah Rabbimize tevbeyle teveccüh eder ve sürekli hamd ile iki büklüm olur, kulluğumuzda sadece O'na yöneliriz. Sefer yorgunluğundan, dönüş üzüntüsünden ve mal mülkle, ''Aile içindeki kötü akıbetten Allah'a sığınırız. Allah'ım bizi mağfiret ve rızana ulaştıracak şekilde selamete ulaştır.'' diyerek 14 gündür ayrı kaldığı Medine istikametine doğru hareket etti. Yeni bir saldırı ve hendek. yaklaşık bir yıldır Hicaz'da sulh ve sükûn hakimdi. Etrafta küçük çapta birileri hareketlenmeye başlamış olsa bile, Allah Resulü'nün feraset ve basiretiyle bunlar zamanında sezilmiş, kolluk kuvvetlerinin yerinde müdahalesi sonucu hepsi de etkisiz hale getirilmişti. Ancak bu, aynı ortamın devam edeceği anlamına gelmiyordu. Selam İbni Ebi'l-Hukayk, Huyey İbni Ahtab, ...Kinane İbni Ebi'l-Hukayk, Hevze İbni Kays ve Ebu Amir gibi ileri gelen yirmi kadar Yahudi... ...kendi aralarında oturmuş yine kazan kaynatıyorlardı. Çok geçmeden bu ekip soluğu Mekke'de almış ve Resulullah'a karşı Kureyş'i kışkırtmaya başlamıştı. Şöyle diyorlardı. Muhammed'le savaşta biz sizinle birlikteyiz. Ve omuz omuza verip onun kökünü kazıyalım. Teklif Kureyş'in hoşuna gitmişti. Zaten böyle bir tepkiyi yıllardır onlardan bekliyorlardı. Hatta kaç defa mektup yazmışlardı ama... ...bir türlü taleplerine cevap bulamamışlardı. Şimdi kendileri gelmiş... ...yıllardır arzu ettikleri teklifi... ...bizzat kendileri talep ediyorlardı. Ebu Süfyan... Merhaba dostlarım... ...hoş geldiniz. Bizim için... ''En sevimli kişi, Muhammed'e düşmanlık konusunda bizimle birlikte hareket edip, bize yardımcı olandır diyordu. İçlerinden bir türlü atamadıkları Bedir'in intikamını almak için zaten fırsat kolluyorlardı. Kureyş, Uhud sonrası meydan okuyarak, ''Buluşalım'' dediği ikinci Bedir'e de gelememiş ve bu korkak tavrıyla dostları tarafından büyük tepkiyle karşılanmıştı. Şecaat ve kahramanlıklarındaki zaaf dilden dile konuşuluyor, gösterdikleri zaaf sebebiyle haklarında ileri geri laflar ediliyordu. En azından şimdi sarsılan itibarlarını yeniden elde etme imkanları vardı. Üstelik şimdi Medine'deki Yahudiler de kendileriyle birlikte hareket etme sözü veriyorlardı. Birlikte hareket etmek iki taraf içinde bulunmaz fırsattı. Toplanacakları zamanı da aralarında anlaşarak ayrıldılar. Bunun üzerine Ebu Süfyan, Kureyş'in her bir kolundan belli başlı kişileri seçerek toplam 50 kişiyle birlikte Kabe'ye geldi ve Kabe örtüsünün altına girerek, kanlarının son damlasına kadar savaşacaklarına dair yemin üzerine yemin ettiler. Kureyş'ten ayrılan Yahudi topluluğu, bu sefer de soluğu Gatafan'da almış, aynı teklifi onlara da yapıyordu. Hayber'in yıllık gelirinin yarısını kendilerine vereceklerini söylüyor ve Medine'ye saldırmaları durumunda kendilerini, dünya malıyla zengin edeceklerini vaat ediyorlardı. Aynı zamanda Kureyş'in de kendileriyle birlikte savaşacağını haber verip, herkesin birlikte olduğu yerde sizler de bulunmalısınız mesajını iletiyorlardı. Onlar da kabul etmişti. Dur durak bilmeden bir tezgah kuruluyordu. Kısa sürede Beni Süleyme de gitmiş ve onları da ikna etmişlerdi. Bu gidiş dikiş tutacak gibiydi. ...ve sırasıyla bütün Arap kabilelerini dolaşmaya başladılar. Anlaştıkları her kabileye tarih veriyor... ...ve o zamana kadar hazır olmalarını istiyorlardı. Neredeyse bütün kabileleri... ...Allah Resulü ve Müminlere karşı savaşmaya ikna etmişlerdi. Bunun için Hendek Savaşı'na... ...kabilelerden toplama bir ordu olması yönüyle aynı zamanda... ...Ahzab da denilecekti. Derken zaman gelmişti... ...ve son vuruş için ilk hamle yapılmak üzereydi. Takvimler 5. yılın Şevval ayını gösteriyordu. Darun Nedve denilen istişare meclislerinde... ...sancak bağlayıp onu Osman İbni Talha'ya verdiler. Artık her şey tamamdır. ...ve Ebu Süfyan kumandasındaki 4000 kişilik Mekke ordusu hareket etmiş Medine'ye doğru yol alıyordu. Ordu içinde 300 at, 1500'de de deve vardı. Bunu duyan kabileler de harekete geçmiş ve akın akın gelip Ebu Süfyan ordusuna katılmaya başlamıştı. Beni Süleym 700, Beni Fezara 1000, Eşçak kabilesi 400 beni Mürre'de 400 kişilik bir destekle Ebu Süfyan'a destek çıkıyor ve Medine istikametinde yürüyen orduya katılıyordu. Çok geçmeden bu sayıyı 10 bini bulacaktı. Neredeyse Medine'de bulunan ihtiyar kadın ve çocuklar da dahil herkese bir asker düşüyordu. Yine geliyorlardı. Kendilerini şerre kilitlemiş bu adamların uslanmaya niyetleri yoktu. Halbuki Medine ve Medenilerin onlara ne zararılar? Ancak küfün mantığı yoktu ki. Öldürmeye kilitlenmiş ve beyinleri dekin ve nefreti esiri olmuştu. Ufukları sığ, dımaaları da donuktu. Kendi karakterlerinin gereğini yerine getiriyorlardı. Nil Produksiyon sundu.